Marco Paşa Sultan Abdülaziz döneminde yaşayan Rum hekimidir. Üstad bir hekim olan Paşa çokça hastayı tedavi eder ve sağlığına kavuşturur. Halk arasında da çok ünlüdür. Her gün belki yüzlerce insan kapısını çalar. Hastalıklarına çare arar. Bunca insanı bırakın derdine çare olmayı dinlemek bile imkansız bir hal alır. Bu duruma kendince bir çözüm bulur. Kapısına gelen hastalarını dikkatle dinler ve onlara şöyle der. ''Anladım.'' Anladım ama ne? Bir çare hasta da bu anlamsız soru karşısında herhalde iyi anlatamadım diye düşünür ve tekrar anlatır. Ama yine Marco Paşa anladım ama ne? der. Bu böyle olunca hastalar çareyi oradan uzaklaşmakta bulurlar. Zamanla Marco Paşa'nın önü unutulur gider.